29 Mayıs 2018 Bursa Arifane İlim Derneği El Özübin Lahi Ne Şeytanı Rjim Bismillahi R-Rahman R-Rahim Ve Al Aşr Ve Amlu Sâlihate Ve Tawasau Bil Hârık Ve Tawasau Bil Sabr Sadek Allahu Lazim Rabbil Alemin Evet Bu Hafta Sohbetimizi Malumunuz biliyorsunuz Geçen ay Sudan'daydık Geleli 10 günü gibi bir zaman oldu 10 günü açtı Sudan seyahatimizdeki izlenimlerimiz Gördüklerimiz Deneyimlerimiz Bu konuya ayırdık İnşallah bunları anlatalım istedik İftar öncesi Böyle bir sohbet yapalım istedik 10 Nisan gibi bir Sudan'a Seyahatimiz oldu aslında amacımız orada Arapça dil eğitimi almaktı. O niyet üzere gitmiştik. Hani niyetlerimizin bir tanesi de buydu. Başka niyetlerimiz de vardı tabii. Ama orada kalmakta bazı sıkıntılar oluştu. Oturum izni almak biraz sıkıntılı, problemli oldu. Ee, ülkenin genel manada gidişatında bazı sıkıntılar vardı. Orada, Sudan'ın. Bazı sıkıntıların üst üste gelmesiyle baktık çözüm yolu bulamayınca biz dedik ki herhalde dönüp Türkiye'de bu Arapça dil eğitimine yine Türkiye'de devam edeceğiz. Ama oradaki seyahatimizin bazı güzellikleri de oldu. İnşallah onları da bu sohbetimizde dile getireceğiz anlatacağız. Sudan Afrika'nın Orta Afrika'da Afrika'nın doğusunda bulunan bir ülke. Bir İslam ülkesi yakın zamanda zaten Güney Sudan, Kuzey Sudan diye ayrılmış. Bizim gittiğimiz bölge Kuzey Sudan, Hartum. Güney Sudan daha çok Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir ülke. Zaten ülke o yıllarda bir karışıklığa uğramış, iç savaşa uğramış ve nihayetinde ayrılmış. Sınırlarını çizmiş, ayrılmış. Sudan, siyahlar ülkesi anlamına geliyor. Sudan kelimesi. Bizim Sudan'a karşı bir e, muhabbetimizde ayrıca bir muhabbetimiz vardı. Kendi yolumuzdan kaynaklanan bir muhabbetimiz vardı. Ve bu Sudan ülkesini tercih ettik. Böyle bir seyahat yaptık oraya gittik. Hartum'a. Sudan genel olarak e, nüfusu 38 milyon civarında bir nüfusa sahip. Hartum şehri, e, baş şehri, en büyük şehri. Yaklaşık 12-13 milyon gibi nüfus Hartum'da yaşıyor. Büyük bir çoğunluk Hartum'da yaşıyor yani Hartun ülkenin geneline göre Daha e, Gelişmiş Yani ülkeye göre Ülkenin geneline göre daha gelişmiş bir şehir imkanları daha fazla olan bir şehir Nil nehrinin kenarında Olan bir şehir Dolayısıyla su sıkıntısı olmayan bir şehir Ama Sudan'ın geneline bakıldığı zaman Su sıkıntısı Elektrik sıkıntısı Birçok sıkıntıların yaşandığı bir ülke ben şöyle gözlemledim Yani bizim Türkiye'mizin 1960-70'li yılları Gibi gördüm Genel manada Sudan'ı Yani bizi bu kadar bir geriden takip ediyor Öyle diyebiliriz Gördüğümüz şehirde Hartum olmasına rağmen yani En gelişmiş şehir olmasına rağmen Böyle bir izlenim aldım Ekonomik yönden çok sıkıntılı bir ülke Baya bir problemleri var. Yeraltı zenginlikleri çok fazla olmasına rağmen şimdiye kadar sömürünmüş. 1956 senesinde bağımsızlığını kazanmış. O zamana kadar İngiliz sömürüsü altında yaşamış bir ülke. 1517 senesinde Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferini yapmasıyla birlikte ondan sonra Sudan bölgesi işte Osmanlı topraklarına katılmış. 1923 yılında Lozan Antlaşması ile o Sevakin denilen ada elimizden çıkmış İngilizlere teslim edilmiş. Şu an Türkiye ile yapılan bir anlaşma gereği Sevakin Adası'nı kiralamış olduk. Türkiye olarak. Orada bir takım yatırımlar yapıyor Türkiye inşallah. Bu adanın e, stratejik açıdan da çok önemi var. Kızıldeniz'de bulunuyor. Bu adanın bize verilmiş olmasından dolayı Suudi Arabistan rahatsız, İsrail rahatsız, Amerika, İngiltere rahatsız. İşte bu rahatsızlıklarından dolayı yani Sudan'ın yönünü, yüzünü Türkiye'ye çevirmiş olmasından rahatsız oldukları için Sudan'a birtakım ekonomik yaptırımlar da uyguluyorlar. Şu an Sudan'ın içerisinde bulunduğu bu ekonomik sıkıntıların birçoğu aslında bu bundan kaynaklanıyor yani. Türkiye'ye yakınlaşmasını engellemek ya da geri çevirmek yönünü geri çevirmek niyeti içerisindeler bunu Suudi Arabistan'da bundan rahatsız olduğunu oradaki halkla konuşmamız neticesi e, öğrendik çünkü e, Kızıldeniz'de bulunan bu ada İsrail'in de hemen altında bulunması hasebiyle büyük bir emniyet arz ediyor tabi bir nevi üs gibi de Türkiye orayı kullanmış olacak dolayısıyla bu İsrail'i e de rahatsız ediyor Suudi Arabistan'a da rahatsız ediyor Bundan dolayı bir sıkıntıları var ülkenin. Ülkenin başındaki e, ülke demokratik seçimlerle yönetilen bir ülke gibi gözüküyor ama e, daha çok dikta yönetim var. Görülen o. Halk ülkenin e, yöneticileri hakkında kendi aralarında pek fazla böyle bir konuşmaya veya tartışmaya girmemeye çalışıyorlar. Oradaki sistem e, Çok ilginç geldi bana. Mesela orada Polis Yani istihbarat anlamında istihbarat anlamında polis oranı çok yüksek halkın içerisinde. Oradaki polislik ya da istihbarat elemanlığı şöyle bir şey. Her Meslek mensubunda polis de görebiliyorsun. Adam öğretmen Aynı zamanda polis. Üniversitede profesör aynı zamanda polis. Adam bakkal işletiyor belki aynı zamanda polis. Bu manada yani istihbarat elemanı. E tabi bu ülke yönetimindekiler her şeyi kontrol altında tutabilmek için bu istihbarat ağını çok kuvvetli bir şekilde yaymış. Halkın içerisinden her şeyden haberdar yani bu manada. Biz bulunduğumuz süreç içerisinde yaklaşık bir aydır bir aylık süreç içerisinde ülkede çok büyük benzin sıkıntısı vardı. Mazot sıkıntısı vardı giderek de arttı Büyük kuyruklar işte benzin almak için Saatlerce kuyruk bekleyenler Mazot alabilmek için günlerce kuyruk bekleyenler Araç kuyrukları oluşmuştu Şehir içinde Hartum'da Hartum dışındaki şeylere zaten verilmiyormuş öyle öğrendik Yani hükümet Hartum dışındaki şeylere zaten vermiyormuş Kilometrelerce kuyruklar varmış dışarıdaki Benzinliklerde e, Bu hal tabii ki her şeye yansıyor Ekonomik sıkıntılar Hatta o benzin kuyruklarında arbede oluşması, itiş-kakış tartışmalar neticesi bizim o bulunduğumuz dönem içerisinde 5 kadar kişinin canına mal olduğunu da söylemişlerdi o arbedelerde. Ülke yarı şeriat denilen bir sistemle yönetiliyor. Yani tam şeriat sistemi yok. Şöyle yani bir şahsı öldüren, haksız yere öldüren varsa kısasa kısas yöntemiyle o kişi de öldürülüyor. Dolayısıyla cinayet, adam öldürme oranları çok düşük. Bunu bu şekilde çözmüşler. Ne güzel. O güzel bir şey yani. Ee, ülkede kavga eden insan görmedim. Sebebini sordum. Zaten çok münaim insanlar, çok ağır insanlar, çok yavaş insanlar kavga edildiği zaman da eğer bir yumruklaşma vuku bulursa haklı ya da haksız ilk yumruğu atan hapis cezasına çarptırılıyormuş. Doğru, hapse atılıyormuş. Böylelikle bunu da önlemişler Yani sözlü bir tartışma olsa bile Yumruklaşmaya gitmiyor Sözlü tartışma ondan sonra ayrılıyor taraflar Herkes işine bakıyor Yumruklaşma olayı yok Çünkü yumruk atan direkt kapsa giriyor Bunu biliyorlar Bu da tabi birçok olayları da engellemiş oluyor Önlemiş oluyor Böyle bir yapısı da var Halk geneli itibarıyla Çok fakir ihtiyaç sahibi insanlar zengin kesim de var zengin kesim de çok zengin yani çok uç noktalar zengin kesim az ee, bakıyorsunuz zenginlere zenginlerin imkanlarına ya da mal varlıklarına ya da bindikleri arabalara çok müthiş yüksek fiyatlı arabalar Yani bir de gene bakıyorsunuz halkın geneline çok çok fakir kuru ekmeğe muhtaç denilecek halde yani insan hayret ediyor bu kadar uçurum nasıl oluşmuş yani biz, bizdeki orta direk denilen bir e, sınıf pek yok gibi gelir düzeyleri çok düşük oranın para birimi cüney cüney denilen para birimi var bizim e, mesela oradaki bir memur 1500 2000 cüney maaşı var hemen hemen e, bizim paramızla 1500 cüney işte 180 lira gibi Türk parasına tekamül ediyor. Böyle bir paraya karşılık geliyor. Maaş oranı çok düşük. Fakat bazı gıda maddelerinin fiyatları da oldukça yüksek. Yani çoğu maddeleri ben Türkiye ile kıyas yaptığımda hemen hemen aynı fiyata geliyor. Türkiye'de aldığımız fiyatla aynı. Orada ucuz olan bir et gördüm. Bir eti gördüm ucuz olarak. O da bizim Türk parasıyla yaklaşık 18-20 lira gibi kilosu o fiyata geliyor eti. Onun dışında pek de öyle bir ucuz bir şey değil. An yani meyve, muz vesaire gibi orada yöresel meyveleri falan uygun fiyatlı, ucuz. Onun dışında pek gıda maddelerinde de öyle çok fazla ucuz da değil. E dolayısıyla halkın geliri çok düşük olunca geçim çok zor. Oraya gittiğimizde buradan bizi ziyarete gelen kardeşlerimiz geleceklerini bildikleri için buradaki arkadaşlar bir kısmı emanet vermişler. Bu bizim adımıza da orada hayır yapın diye. işte kurban kesme olsun, gıda maddeleri dağıtılması olsun. Bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz geldiğinde orada tek tek ev ev, kapı kapı biz de bu emanetleri yerine teslim etmek adına dağıtım yaptık. Orada daha çok birebir o ailelerle irtibata geçme Şansımız oldu, görüşme, konuşma şansımız oldu. İnsanların evlerine girdiğimizde şunu gördüm: ee, Evler sadece yattıkları yatakları var yani başka bir şey yok, eşya diye bir şey yok evde. Ben buna şahit oldum. Sadece odalarına girdiğinizde bir yattığı yatağı görüyorsunuz, bir karyola gibi bir şey görüyorsunuz, işte bir yatağı var yani başka da bir şey yok. öyle. Halısıdır, kilimidir e, Sehpasıdır, şu televizyonudur Şudur budur, öyle bir eşyası yok Ülke çok sıcak bir ülke Genel manada e, Bizim bulunduğumuz dönemde 40-45 derece hava sıcaklığı vardı Çok baya bir sıcak Rahatsız edici bir sıcaklık var Kışı, Orada kış diye bir şey yok Kışın da en fazla aşağıya düştüğü Hava sıcaklığı 35-38 derecelere kadar Düşüyormuş yani Dolayısıyla hep sıcak bir Ekvator bölgesine yakın olduğu için sıcak bir ülke. Bu sıcaklığın verdiği bir tabii rahatsızlık var. Klimasız bir evde oturmak, yaşamak mümkün değil. Bizim için, bizler için. Orada tabii klimasız evlerde yaşayan çok insan var. O evlere gittiğimizde elektriği suyu olmayan nice evler vardı. Oralara gittiğimizde baktık. Yani o sıcakta o insanlar hayret edilecek bir durum yani. Nasıl yaşıyorlar o 45 derecede? Bakıyorsunuz evin içerisinde ufak bebeği var Çocuk ağlıyor sürekli Ağlaması da gayet doğal yani o sıcaklığın içerisinde Çünkü nefes almakta zorluk çekilen bir sıcaklık var Baya zor şartlar içerisinde yaşayan insanlar var orada Bizim bu gıda dağıtımıyla alakalı Bize yardımcı olan insanlar da oldu Oraya gittiğimizde ilk önce Arapça eğitimi almak için Türkiye'den gitmiş Arapçaya hakim Orada da yine Arapça eğitimi de veren Ders eğitim veren Bir kardeşimizle tanıştık Ejder kardeşimizle İlk önce ondan başlamayı uygun gördüm ben Hani Türkçe'de bilmesi Adına Rahatlıkla e, diyalog kurabilmemiz için Neyse bununla derse başladık Yaklaşık olarak e, 8-10 gün gibi bir ders gördük Arapça eğitimi Bu arada insanlarla tabii ki diğer niyetimiz insanlarla irtibata geçmek, Sudan halkını tanımak amacına da yönelelim dedik. Bu kardeşimiz bize e, bu konuda yardımcı olabilecek yani ilim adamı, fikir adamı olarak görülen Sudan'da görülen kişilerle tanıştırabileceğini düşündüğü bir kardeşimizi çağırdı. Yemenli Doktor Salim Salim isminde bir kardeşimiz geldi Bu da uzun yıllardır Orada Sudan'da ikamet eden e, Doktor Yemenli'ymiş e, Bu tarz irtibatları Girebileceğini söyledi Bu kardeşimiz bize yardımcı oldu Allah razı olsun Şöyle bir kelime kullandı Bu beni çok etkiledi Dedi ki biz Yemenliler Osmanlı'ya Osmanlı'nın Emrindeydik. Osmanlı'ya sadık idik. Yani Osmanlı'yı çok seven, Osmanlı ruhunun tekrar canlanmasını arzu eden bir insan. Bu insan. Biz dedi Osmanlı'ya, bizim atalarımız Osmanlı'ya, sizin ceddiniz olan Osmanlı'ya her e, emrine idi. Amaday, ben de dedi, ee, senin emrine amadeyim dedi estağfurullah dedim yok dedi ben dedi senin bu konuşmak istediğin tanışmak istediğin insanların hepsini tespitini yapıp seninle irtibata geçireceğim inşallah dedi ve dediği gibi de yaptı Allah razı olsun bir gün geçtikten sonra bizi e, ilk etapta tanıştığımız kişi Sudan'ın kadın İslami hareket İslami hareket kadın kolu ee, bu İslam Hareket Teşkilatı'nın kadın kolu e, sorumlusu olan bir Minel Hanım diye bir hanımefendiyle tanıştırdı bizi. Onun evindeki davete icabet ettik. Bir akşam çaya çağırdılar. Gittik. Kendisiyle tanıştık. Bu hanımefendi de 60-65 yaşlarında e, ilaç sanayinde ilaç fabrikası olan işleten bir hanımefendi Sudan'da da bilinen tanınan bir insanmış faaliyet içerisinde olan bir insan orada kendimizi tanıttık bizim amacımızın gayemizin de Türkiye Sudan halkı arasında bir köprü olmak bir kültür diyelim kültür köprüsü kurmak ya da işte halklar arasında, ümmet arasında bir kardeşlik duygusunu daha arttıracak nitelikte faaliyetlerde bulunmak ve ümmetin birliği birliği ve ümmetin tekrar bu ümmet olma şuurunun aşılanması adına faaliyette bulunmak niyeti içerisinde olduğumuzu dile getirdik. Sevindiler. Zaten genel manada Sudan halkında böyle bir izlenim var. Yani Türk Türkiye'nin girişimiyle Katkısıyla Önderliğiyle bu ümmet Bilincinin açığa çıkmasını Bekliyorlar Bu ümmetin birliğini bekliyorlar Çünkü Türkiye'yi çok seviyorlar Genel manada bütün ne kadar Sudanlıyla konuştuysam Türkiye'yi çok seviyor Türkiye'ye karşı ayrı bir muhabbetleri var İlgileri alakaları var Cumhurbaşkanına ayrı bir muhabbetleri var Bizim Cumhurbaşkanımıza onu da çok seviyorlar bu hanımefendi e, burada Yapılacak programların e, Programlarda yardımcı olmak istediğini Programlar yapmak istediğini Beni bu insanlarla Fikir adamlarıyla işte, Ticani şeyhleriyle Tanıştırabileceğini söyledi Böyle bir organizasyon yapabileceğini söyledi Ben de memnun olurum dedim Memnuniyet duyarım dedim Ve nihayetinde bazı insanlarla irtibata geçmiş Daha sonra işte Hemen hemen her gün bazı insanlarla bizi tanıştırdılar Bu tanıştığımız insanların içerisinde bir de şey de var e, Doktor Fatih Ali Hasaneyn Medyada, televizyonda, haberlerde seyretmişsinizdir Belki görmüşsünüzdür Hatta en son Cumhurbaşkanımızın Sudan ziyaretinde Evine gidip de ziyaret ettiği şahıs e, Bizim Türkiye ile de ilişkileri iyi. Türkiye'de çok gelmişliği gitmişliği var bu şahsın. Bosna işte Bosna civarında dağılan Yugoslavya zamanında bu Müslümanların Birliği adına bayağı bir hizmette bulunmuş, faaliyette bulunmuş. Aliya İzzet Begoviç'le de çok yakın arkadaşlığı olan, dostluğu olan bir insan. Bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la da çok yakın dostluğu olan bir insan. Evine davet etti. Onun evine gittik. Ee, güzel bir sohbet oldu. Bayağı uzunca kaldık. Üç saatten fazla bir sohbetimiz oldu. İkramlarda bulundular. Türkiye'yi hakkında oldukça bilgiye sahip. Siyasi anlamda da bayağı bir bilgiye sahip Türkiye hakkında. Bu mevzuları konuştuk. Sonra ülkenin, e, ümmetin birliği, beraberliği adına yapılması gereken meseleler yapılması gereken, atılması gereken adımlar konusunda konuştuk. Ee, şöyle bir kelime kullandı. Ümmetin birliğini tesis etmek adına hizmet etmenin farzı kifaya değil, farzı ayın olduğunu söyledi. Yani Hoşuma gitti bu, onun kullandığı bu kelime. Şu an için dedi yani günümüzde bu ümmetin birliğini tesis etmek artık farzı ayın konumundadır dedi yani o manada herkes üzerine düşen görevi yapması lazım gereğini yapması lazım dedi bir cihetten tabii ki dediği söz doğru daha sonra ticani tarikatı mensubu olmamız hasebiyle önce dedik ticani tarikatı şeyhleriyle de bir tanışmamız halimiz olsun ki hani bu cihetten de birbirimizi Sudan halkını tanıyalım Bilelim Oradan da bazı insanlarla tanıştırdılar bizi Şeyhlerle tanıştırdılar Onlarla da bir e, Sohbetimiz muhabbetimiz oldu Bunların içerisinden ilim erbabı olarak Gördüğüm kişi de oldu Yani ilim düzeyi olarak Güzel ilme sahip olduğunu gördüğüm Ümmetin birliği Beraberliği adına gerçekten Bilinçli bir şekilde faaliyette bulunabileceğine inandığım insan da oldu onunla ayrı bir ürfetimiz oluştu tabi ve orada dile getirdiğimiz şu oldu yani bizim bu seyahatimiz neticesi biz bu Sudan'da artık e, gelip gitme işimizi 3 ayda 4 ayda artık Allah nasip ederse gelip gitme işimizi e, olmasını Murad ettiğimizi dile getirdik onları da buraya Türkiye'ye davet ettik İnşallah onlardan da gelenler olacak. Bu geldiğimizde gittiğimizde Sudan halkı ile Türkiye, Türkiye halkı arasında bir işte köprü kurabilir miyiz? Bu halkların birbirine yakınlaşması adına, ümmet ümmet olma bilincinin şuurunun aşılanması adına böyle bir faaliyette bulunabilir miyiz? Neler yapabiliriz? Gibi konuları konuştuk. Bu konularda da hem fikir olduk. Bu Şeyh Ahmet dediğimiz kardeşimizle genç bir şey. Onunla da fikir olduk inşallah. Böyle faaliyetlerde inşallah bundan sonra da bulunacağız. Niyetimiz öyle. Üç ayda bir, dört ayda bir gidip oraya Sudan'a ziyarette bulunmak. O insanlarla işte fikir telakkisinde bulunmak. Karşılıklı görüş, alışverişinde bulunmak. Gittiğimiz zaman imkanımız nispetinde. Buradan yapabildiğimiz oranda... E, Oradaki kardeşlerimize maddi yardımlarda bulunabilmek Buradaki kardeşlerimizin maddi yardımda bulunmak isteyen kardeşlerimizin emanetlerini götürüp yerine teslim etmek adına bir faaliyette bulunmak niyeti içerisindeyiz inşallah Şimdi orada Sudan'da gördüğümüz halkın genel manada o kadar yokluk ve sefillik içerisinde olmalarına rağmen şu dikkatimi çekti Şeriyata yani zahiri manada şeriat'a bağlı olduklarını gördüm. Şeriat'ı yaşadıklarını gördüm. Türkiye ile kıyas edecek olursak, yani Türk halkıyla kıyas edecek olursak bizden daha üstün gördüm. Şeriat'ı yaşamak adına bizim milletimizden daha üstün, daha kuvvetli gördüm onları. Şeriat'a e, hatta şöyle bir... E, ilginç bir olay da oldu ben 1956 senesinde İngiltere'nin sömürüsünden çıkmış olmalarına rağmen İngiltere'nin bunu, bunların şeriatı yaşama hususunda şeriatın genel ilkelerini bozamamış olmaları beni şaşırttı yani 1956 senesinde sömürüden çıkmış bir ülke İngiliz sömürüsünde yaşamış bir ülke şeriata bizden çok daha bağlı daha sağlam bir şekilde yapışmışlar. O beni şaşırttı yani bozulmamış olmaları. Genel manada çok fazla tabii ki yurt dışına çıkıp da fazla ülke gezmedim. Fakat gezen, farklı ülkeleri gezen İslam ülkelerini gezen kardeşlerimizle arkadaşlarımızla yaptığımız e, görüşme neticesinde şu sonuca vardık ki Sudan İslam ülkeleri arasında en az bozulmaya uğramış ülkelerden bir hatta en başta gelende diyebilirim yani bunu gözlemledim yani İslami hayatı yaşamak şeriata bağlılık şeriatı yaşamak zahirinde yaşamak adı altında eğer inceleyecek olursak en az bozulmuş bir ülke olarak gördüm Sudan'ı diğer İslam ülkelerinin çoğu maalesef daha fazla bozulmaya uğramış Teslimiyet olarak yani Allah'a teslimiyet olarak kuvvetli bir teslimiyetleri olduğunu diyorum. Belki şöyle düşünülebilir yani kadercilik gibi şöyle kendi hallerine içinde bulundukları hallere razılar yani Allah'tan gelene rıza gösterir halleri çok çok kuvvetli. Ha bunu kadercilik ya da kader yani şöyle olanı kabul edip de hiç çaba göstermemek gibi anlamamak lazım. Tabii ki olan şarta rıza göstermek lazım. Ama daha iyisini daha güzelini elde etmek adına da bir çaba sarf etmesi lazım Müslüman. Bu konuda çaba sarf etme hususunda biraz zayıf gevşek buldum. Yani mevcut durumu kabullenmiş bir vaziyette. Hallerine tamam şükür hali var. Şükrediyorlar ama bir çaba gayretleri de pek fazla da yok. Orada Onları da noksan buldum o manada Yani çabalarının pek olmadığı Yani nasıl olsa Geliyor Allah bir şekilde gönderiyor Düşüncesi içerisine giriyorlar Böyle bir bekleyiş içerisinde Olmaları da var Belki de böyle bir şeye iten durum Ülkenin ekonomik olarak Çok büyük sıkıntılar içerisinde olması Belki imkanların da çok kısıtlı olması Bunlar da olabilir bilemiyorum Genel manada halka baktığımız zaman vakit namazlarında camilerin dolduğunu gördüm. Her yaş grubunda insanlar var. Bizdeki gibi genelde orta yaşın üzerinde insanlar değil yani camilerde. Çocuklar da camilere geliyor. Yani o da çok güzel bir şey. Böyle 5 yaşından 6 yaşından tutun da 8-10 yaşında 15 yaşında çocukların e ezan vakti 5 dakika öncesi camiye girip ezanı beklediklerini, birbirleriyle şakalaştıklarını, oynaştıklarını gördüm. Gençlerin, çocukların aldıkları belki eğitim ya da e, aileden aldıkları ahlak diyelim. Bizdeki Türk toplumumuzla kıyas ettiğim zaman, bizdeki çocuklarla kıyas ettiğimiz zaman şunu gördüm, büyüklere karşı bir saygı daha fazla onlar, bizim Türk toplumumuza göre. Yani bizdeki Türk toplumumuzda bir ortamda büyük ve küçük varsa, ufak yaşlarda kişiler, çocuklarda varsa genel manada değil. Genel manada çocuklar büyüklerin içine karışır. Çocuklar büyüklerle makaraya alır. Laf atar. Onlarda öyle bir şey yok. Çocuk çocukluğunu biliyor. Büyüğe gelip de öyle bir işte eee ahlak kurallarını aşan bir harekette bulunmuyor. Nezaket kurallarını aşan bir harekette bulunmuyor. Bu bu hali net bir şekilde gördüm yani. Çocuklar çocukluğunu bilip büyüklere karşı edep içerisindeler. Çocukların e, şey büyüklerin işine karışmıyorlar. Sohbetine muhabbetine karışmıyorlar. Kendi halleri içerisindeler. Bu manada e, demek ki bu konuda güzel eğitim vermişler. Öyle gözlemledim. İnsanlarla yaptığımız konuşmada, oranı halkıyla yaptığımız konuşmada Şu tehlikeden bahsediyorlar Gençlerimizin artık bu durum onlarda da olmaya, açığa çıkmaya başlamış Gençlerimizin 10-15 yaş grubu arasındaki kitlede Batı hayranlığı oluştuğunu görüyoruz dediler Ve bundan korkuyoruz dediler Gerçekten 10-15 yaş grubundaki bazı kesimlerde böyle batıya hayranlık hadisesi belli oluyor. Giyiminden, kuşamından e, az çok belli ediyor yani. Eğitim sistemimiz son 10 yıldaki eğitim sisteminden onlar da memnun değiller. Son 10 yıldaki eğitim sistemimiz memnun değiliz. Eğer bu şekilde giderse bu eğitimimiz... Geleceğimiz çocuklarımızın Ahlaki yapısındaki bozulmalardan Endişe ediyoruz Diye dile getirdiler Genel manada benim gözlemim de böyle oldu Yani kısa bir süre kaldım belki bir ay kaldım ama Şunu gördüm bizim 1970'li Yıllarımız gibi Türkiye'nin Nasıl ki şöyle diyorum Nasıl ki biz 1970'ten sonra Türkiye'de ahlaki anlamda Çok hızlı bir bozulma oldu 1970'ten sonra ben öyle görüyorum ahlaki anlamda çok büyük bir bozulma oldu yani batıya hayranlık batının her şeyini alacağım sevdasıyla e, iyisini de aldık kötüsünü de aldık her şeyini alınca ne oldu 70'ten sonra çok hızlı bir bozulma oldu bizde genel manada ahlaki anlamda şimdi bunlar da bizim 1970'li yılların e, halindeler eğer ki orada gerçek bir tedbir alınmazsa eğitim alanında gerekli tedbirler alınmazsa ekonomik anlamda gerekli tedbirler alınmazsa çok hızlı bir bozulmanın ahlaki bir çöküntü ve bozulmanın eşiğindeler öyle gördüm yani İnşallah oranın ülke yöneticileri de bu konuyu görüyorlardır biliyorlardır gerekli tedbirleri alırlar yoksa eğer o bozulmaya girerse yazık olur yani öyle dediğim gibi İslami şeriatı yaşamak anlamında dünya üzerinde İslam ülkelerinin içerisinde en az bozulmaya uğramış ülke sudan diyebiliriz. Yani bu bu saflığını inşallah korurlar. Bu gerekli tedbirleri de alır oranın yöneticileri. Allah onlara da feraset basiret iksan eder. Ülke yönetiminin yönetiminde bulunan Ömer Beşir bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla Türkiye'ye yönünü dönen bir insan. Türkiye'nin de orada çok büyük yardımları ve faaliyetleri var. Gerçekten çok büyük yardımlarda bulunuyor. Zaten Sudan'a yardım eden Türkiye ve e, Katar yardım etmekte. Onu da dile getiriyorlar. Katar da orada çok büyük yardımlarda bulunuyor. Ekonomik yönden çok büyük sıkıntıları var. Nasıl aşarlar, ne şekilde aşarlar bilemiyorum. Hatta oradaki insanlarla yaptığım mülakat neticesinde şöyle sözde, söylemlerde bulunanlar da oldu. Türkiye'ye yönünü dönüyor Sudan yöneticilerimiz Ama Türkiye bizim her cihetten ihtiyacımızı karşılayabilecek mi Bizi bu Diğer ülkelerin aldığı Kıskaçtan kurtarabilecek mi Ekonomik ambargolardan Uğradığımız zarara karşı bize bir nefes Aldırabilecek mi Bunun beklentisi içerisindeyiz diyor Halk Konuştuğum insanlar işte burada bu durumda Türkiye gerçekten üzerine düşen vazifeyi yapabilecek mi? O ülkeye bu manada maddi anlamda yardımda bulunabilecek mi? Bilemiyorum artık ne şekilde olur. Yani görünen o yardım var. Büyük bir yardımlar da yapılıyor. Eğer bu ambargolar neticesi, bu kıskaca almalar neticesi tahammül edemez de Türkiye'den yönünü çevirirse ki zaten Suudi Arabistan'ın İsrail'in, Amerika'nın isteği de o. Türkiye'den yönünü çevirsin. Eğer böyle bir baskılara dayanamaz da yönünü çevirirse o zaman akibeti daha farklı yönlere gider. Tabii Sudan. Yönü bizden yöne kalırsa Türkiye üzerine düşeni yapabilir mi? Orasını da bilemiyorum. Zaman gösterecek. İnşallah yapar. Yani o Sudan halkının inşallah kaybedilmemesi adına o saflığını kaybetmemesi adına, o dine bağlılığını kaybetmemesi adına gerekli adımlar inşallah atılır. Gerek dışarıdaki İslam ülkeleri bu konuda üzerine düşen görevi yapar. Bilinçli, şuurlu bir şekilde. Gerekse kendi ülke yöneticileri bu konuda yapar diyoruz. Temennimiz bu. Şunu gördüm. Evet, şeriatı yaşamakta, şeriata bağlılıkta çok çok kuvvetliler. Ama tevhidi manada ya da İtikadi manada Zafiyetleri var Onların da var Tarikat Tasavvufa sıcak bakan bir ülke Genel manada insanları Tasavvufi yani sufi Yaşama sıcak bakan bir ülke Bundan kaynaklanarak da birçok Tarikatlar Yer bulmuş Oluşumlar Tarikatlar oluşumları Baya bir yoğun bir şekilde yer almış orada Belki de Suudi Arabistan'ın Vahhabi zihniyetini aşılamakta e, zayıf kalmasının sebebi de Sufi yaşantıya ya da tarikat yaşantısına ya da tasavvufi yaşantıya sıcak bakması Sudan halkının. O biraz korumuş. Suudi Arabistan'ın orada etkin bir şekilde rol almaya çalıştığını ifade ettiler. Üniversite camiasında bulunan e, kardeşlerimizle yaptığımız mülakat neticesinde şunu gördüm. Üniversiteye hakim olmaya çalışıyor Su Arabistan dediler. Yani üniversitedeki gençliğe. Orada Afrika Üniversitesi, en büyük üniversitesi Afrika Üniversitesi ee, 12.000 öğrencisi olduğunu söylediler. Baya bir üniversite var orada Hartum'da. 10 kadar üniversite var. Bu üniversitede de öğrencilere zaten dünyanın diğer İslam ülkelerinden gelen Arapça dilini öğrenmek isteyen ya da şeriat ilimlerini öğrenmek isteyen insanlar gelmiş oraya okumaya. Okumak için güzel bir e, imkanları olan bir yer. Oradaki öğrencilere işte e, maddi olarak bir takım imkanlar sağlayarak barınma yerleri olarak bir takım imkanlar sağlayarak kendi zihniyetlerini, Vahhabi zihniyeti aşılamaya yönelik faaliyetleri son zamanlarda hızlandırdığını Suudi Arabistan'ın hızlandırdığını söylediler gerekse halka çok zor durumda olan maddi yönden çok sıkıntı olan halka da maddi yardım yaparak bu itikatlarını aşılamaya yönelik bir faaliyetler olduğunu söylediler Suudi Arabistan'ın maalesef Suudi Arabistan ekonomik anlamdan kuvvetli olduğu için elinde para olduğu için parayı kullanarak insanları işte bu şekilde etkilemeye satın almaya çalışıyor Allah onları da İslam etsin diyelim Onların başındaki yöneticileri inşallah hakka hakikati görüp ona göre hizmet edenler. Etmeyeceklerse o başındaki yöneticileri de alıp da hakka hakikate hizmet edecek yöneticileri getirir Cenab-ı Allah başlarına Böyle mübarek toprakların bulunduğu yerdeki Bir ülkedeki Yöneticilerin maalesef e, İslam camiasına dönmeyip de İslam karşıtı Düşmanı ülkelere yönelmesi de Çok üzücü bir durum tabi ki Evet böyle bir Hadise de var orada Tabi tarikat oluşumları e, yoğun bir şekilde tarikatlar oluştuğu için aynı bizim Türkiye'mizdeki gibi nasıl ki Türkiye'mizde birçok tarikat oluşumları var ama bu tarikat oluşumların içerisinde maalesef çok azı hak ve hakikat yolu üzerinde gitmekte. Çoğu dejenere olmuş, bozulmuş. Aslı yolundan çıkmış. Asli yolundan çıkmış. Aynı hali orada da gözlemledim. Demek ki bu e, bütün İslam camiasının kaderi. Bütün İslam ülkelerinde bu hal var. Orada da konuştuğum insanlar dediler ki evet buradaki tarikat yapılanmalarında da maalesef etkin ve yetkin olmayan, ehil olmayan şeyhler genelde babadan oğula geçme sistemiyle saltanat sistemi gibi şeyhliğin bu şekilde geçmesi neticesi ilmi hakikatlere dayanmayan bir takım hurafeler ve bit'atlerle içi doldurulmuş tarikat yapılanmaları orada da yoğun bir şekilde var. Hatta bu konuştuğumuz kişilerle, istişarelerde bulunduğumuz kişilerle bunları da dile getirdik, konuştuk. Bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini, asıl mücadelenin bunlarla olması gerektiğini de ifade ettik. Tarikat yapılanmaları içerisindeki hurafe ve bit'atlerin temizlenmesi Kur'an ve sünnete dayalı onun ışığında bir e, yapılanmanın ve hareket tarzının açığa çıkması gerektiğini konuşmuş olduk orada da. Biz Türkiye olarak hem fiziki konumu olarak ülkemizin cennet gerçekten cennet bir vatanda yaşıyoruz. Yani onlar bulundukları ortam sürekli sıcak bir ülke. Çöl geneli Çöl Biz burada dört iklimi yaşıyoruz Her türlü güzellikler var Her türlü nimetler var Yani orayla kıyasladığımızda Oradaki insanların elde edebildiklerini görüp de Bizdeki e, nimetlere baktığımızda Gerçekten biz büyük bir nimet içerisindeyiz Ve cennet gibi bir e, vatanımız var Bu manada e, işte. Televizyondan seyretmek, televizyonda görmek belki Sudan'ı, Afrika'daki ülkeleri, oradaki yokluk içerisindeki e, yaşayan insanları görmek daha bir farklı oluyor. Oraya gittiğiniz zaman birebir canlı olarak o in, hayatın içerisinde bulunmak, onları direkt karşımızda görmek televizyonda gördüğümüze benzemiyor. Buna şahit oldum. Hani var ya mertebelerde de ilmel yakın, aynel yakın, hakkel yakın. Gerçekten bu mertebelerin farkı burada da anlaşılmış oluyor. O gördüğümüz o insanların hali ilk zaman ilk gittiğimiz zaman beni çok çok çok etkiledi. İlk 10 e, gün çok müteessir oldum oradan. Yani durup durup o insanların o sıkıntılı hallerini düşünüp tefekkür edip e, bu insanların hali ne olacak? Ya Rabbi onlara e, bir kurtuluş, bir rahatlık ver diye e, dua etmek ihtiyacı hissettim ve Duadan ziyade biz ne yapabiliriz? Yani fert olarak, birey olarak ben ne yapabilirim? Benim elimden ne gelir? Bunu kendi kendime sorguladım. Bu sohbetimizde bunları böyle dile getiriyorum. Burada bir farkındalık oluşturmak istiyorum sizde de. Yani bu İslam camiası içerisinde, İslam ülkeleri içerisinde Müslüman din kardeşlerimiz çok zor şartlarda yaşayan... Bizim sahip olduklarımızın belki onda biri, yüzde birine sahip olmayan kardeşlerimiz var. Bunları iyi tefekkür etmemiz lazım. Elimizdeki nimete iyi şükretmemiz lazım. Maalesef genel manada, Türkiye'de e, halkımıza, milletimize baktığımızda bu şuur olmadığını görüyorum. Yani nimete şükretme zayıf. Toplum olarak çok zayıfız. Hep daha fazlasını daha fazlasını, daha fazlasını talep ediyoruz. Elimizde sahip olduğumuzun, sahip olamayanlara göre ne kadar fazla olduğunu hiç düşünmüyoruz. Orayı hiç fark etmiyoruz. Ve daha fazlasını, daha lüks, o hayatı, oradaki hayatı gördüğümüz zaman burada genel manada Türkiye'de çok lüks bir hayat içerisinde yaşadığımızı açık ve net söyleyebilirim. Belki şu hayatın içerisinde fark etmiyor olabilirsiniz. Ama öyle bir hayatı gözlemlediği zaman insan bunu net bir şekilde görebiliyor. Yani biz çok lüks, altını çizerek söylüyorum çok lüks bir hayat yaşıyoruz yani. Peki bu lüks hayat, bu yaşadığımız lüks hayattan sorgumuz, hesabımız olacak mı? Bunu da iyi tefekkür etmemiz lazım. Elbette ki olacak. Tabii sahip olduğumuz her şeyin hesabını vereceğiz tabii. Bunu iyi tefekkür etmemiz lazım oradaki o insanların bir şeye sahip olamadıkları halde teslimiyetlerini gördüm. Yani şükrediyorlar. Hallerine şükür halindeler. Bu gıdaların dağıtımıyla alakalı bize yardımcı olmak üzere görevlendirdikleri bir aile vardı. Bu bahçelerine yırdık bu gıda paketlerini ve oradan peyden pey arabalarla dağıtım yaptık. Arabalarla dağıtım yaptığımız iki arabaya ayrıldık. Biz buradan Türkiye'den gelen kardeşlerimiz kardeşim diğer kardeşlerimiz bir araçla birlikte dağıtım yaptılar ihtiyaç sahibi evlere tek tek ben de bir profesör Ahmet İbrahim diye bir orada üniversitede profesör olan kendi arabasıyla geldi 3 gün boyunca bakın 3 gün boyunca gıda yardımı dağıtımında bizatihi bulundu adam benimle birlikte kapı kapı gittik arabadan indi bagajdan çuvalları ben şeker alıyorum o yağ alıyor bilmem ne kapılara tek tek teslim ediyoruz ben hayret ettim bir profesör 3 gün boyunca o kadar mütevazi o kadar alçak gönüllü bir insan ki 3 gün boyunca geldi benimle birlikte gıda dağıtımında kapı kapı tek tek yük taşıyarak dağıtım yaptık yani e, tabi ki bizde de vardır onları istisnalar ayrı onları tenzih ediyorum ama kaç tane profesör böyle kapı kapı gider de gıda dağıtımında bulunur kaç tane profesör halkla böyle ilişki içerisine sıcak ilişki içerisine girer bunları tefekkür ettim adamlarda genel manada hiç gurur kibir yok alçak gönüllü insanlar mütevazi insanlar hallerine şükreden insanlar evde evlerine girdiğimiz insan yemek ikram etmek istediğini söyledi biz de kabul ettik Hani onları onura etmek Hani Şöyle düşünüyorlar Türkiye'den geldi Çok daha büyük varlık içerisindeler Bizim yokluğumuzdan dolayı Hani ikramda Acaba diyorlar bir eksik Noksan oluyoruz biz onlara karşı Bir ezilmişlik hissediyorlar Bu ezilmişlik hissine kapılmasın diye Hani ee, Şeylerini yemek ikramlarını geri çevirmedik kabul edelim dedim, kabul ettik yemek ikram, ekmek arasına peynir koyup getirdi bize ikram etti evinde o var çünkü ne yapsın, yani olanını paylaşıyor evinde halı kilim yok iki tane odası var altı tane çocuğu var bir odada men, mutfak olarak kullanıyor 6 tane çocuğu yatıyor diğer odada da ebeveyn yatak odası yatağı var bizi ebeveyn yatak odasına oturtturdu yatakların üzerine ev üstü saç çatı saç kenarlar ten ızgara şeklinde ve perde çekilmiş yani duvar duvar perde yani duvar falan yok böyle bir evde yaşıyor kliması yok Yer toprak Böyle bir eve girdik Bu kadıncağız e, Hem aynı zamanda lisede öğretmenmiş Şeriat dersine Fıkıh dersine Kelam dersine Kur'an dersine giriyorum dedi Ve aynı zamanda da polisin dedi Samimiyet arttıktan sonra çıkarttı polis kimliğini de gösterdi Polis olduğunu da söyledi Dedim ya orada halkın içerisinde polis çok istihbarat elemanı Şunu söyledi Allah'a şükür Cenab-ı Allah bizi dedi İslam'a hizmetle görevlendirmiş. Ben halimden çok memnunum dedi. Hayatımdan memnunum dedi. 6 tane çocuğu var. 5 yaşıyla 14 yaş arasında 6 tane çocuğu var. Çok şükür halimize dedi. Ben dedi İslam'a hizmet etmek davası ile ömrümü geçirmek derdindeyim dedi. Ben kendimi buna adadım dedi. Hartum şehri dışına Diğer şehirlere köylere mezralara giderek orada da yetişkinlere olsun çocuklara olsun şeriat dersleri bilgileri veriyormuş Programlar düzenliyormuşlar Bazı köylere gidiyoruz diyor köylerde yetişkin insanlara işte abdest nasıl alınır namaz nasıl kılınır bunları bilmeyen insanlar da varmış köy, köy gibi yerlerde yaşıyor Bu şekilde dedi, seminerler yapıyoruz bu şekilde seyahatlerimiz oluyor dedi Böyle hizmet ediyoruz dedi Aynı zamanda kendisinin hafız olduğunu da beyan etti ve dediği şu çok mutluyum dedi yani. Halime şükür, çok şükür ediyorum dedi. Sahip olduklarıma çok şükür ediyorum dedi ve mutluyum dedi. Yani bu böyle bir hayat yaşayan bir insanın böyle mutluluğu gerçekten yani samimiyet içerisinde söylüyor bunu. Laf olsun diye değil. Çünkü görüyorsun, gözünden anlıyorsun. O çabasını, gayretini görüyorsun. İnsanlara yardım etmek adına. O zaman dedi iki gün önce bu mahalledeki insanlardan gelenler olduğu söylediler ki İhtiyaç sahibi insanlar Bana dediler ki dedi Ramazan ayı da geliyor Evde hiçbir şeyimiz yok Ne olacak acaba halimiz Var mı böyle bir yardım ulaştırmanız Bize dediler dedi Bakın bu kadın bu insanlara yardım Yapmakla da aynı zamanda görevli Kendi hali böyleyken Kendi evi böyleyken Ve o insanlara dedim ki dedi Allah kerimdir Şu ana kadar bir şey çıkmadı Dedim dedi ve siz geldiniz dedi bir eve girdiğimizde bir şeyler anlattı Ve bunu bana ondan sonra söylüyor İşte şimdi dedi bu ev sahibine söyledim dedi Sen bana demiştin ya iki gün önce Ne olacak halimiz hiçbir şeyimiz yok evimizde İşte Allah sizin rızkınızı Türkiye'den gönderdi dedim dedi Bana bu şekilde söylüyor baran, Oradan çıktıktan sonra Tevekkül evet bizden çok kuvvetli Tevekkülleri var Allah'a teslimiyetleri bizden çok kuvvetli işte o insanlardan da böyle görüp ders çıkarmak gerekiyor. Benim de şimdi burada söyleyeceğim, evet vakit de geldi, iftar vakti de yaklaştı. Bunları iyi derinden tefekkür edelim inşallah. Sahip olduğumuz nimetlere hamd edelim, şükredelim. Bizden yukarısına değil, bizden daha aşağıdakilere bakarak halimize şükredelim. Hamd edelim. Ve bu nimetlerin e, hakkını verelim. Yani şükrünü layıkıyla yerine getirelim. Dinimizi İslam'ı anlamak, bilmek, yaşamak adına daha bir bilinçli hale gelelim. Bakın, e, kardeşlerim, büyüklerim, arkadaşlarım, burayı bir yıl oldu, bir yılı geçti. Açalım bu dergahımızı faaliyete geçireli. Allah razı olsun buranın faaliyete geçmesini sağlayanlardan buranın ayakta durmasını sağlayan kardeşlerimizden bu faaliyete geçen yerimiz ilim, arifane ilim derneği olarak faaliyete geçtik buraya sizden rica, isteyim, talebim yani davamıza sahip çıkalım Buraya sadece bu manada değil yani her yerde bu ilmi, hakikatleri öğrenebileceğimiz mekanlara sık sık gidelim. Gidelim ki cem olalım, cemaat olalım. Ancak birlik birliğe gelirsek, bir araya gelirsek bu ruhu canlandırabiliriz. Birbirimizle hasbihal ederek, sohbet ederek, tanışarak, kaynaşarak, bu ümmetin birliği adına neler yapmamız gerekir bunları konuşarak ve fiiliyata dökerek, bir şeyleri ortaya çıkaralım. Kuru kuruya elhamdülillah Müslümanım demekle abdestimi alıyorum namazımı kılıyorum demekle kendine Müslüman olarak yaşamakla bu ümmetin birliği sağlanamaz. Eğer ümmetin birliğini sağlamak davasındaysak bu davaya o zaman hizmet etmemiz lazım. Herkes üzerimize düşen görevi yapması lazım. Ayda yılda bir kere bir araya gelmekle ya bir öyle bir laf olarak konuşmakla ondan sonra ayrıldıktan sonra herkes kendi hayatına bakmakla maalesef bunlar hep havada kalıyor bir şeyler yapmak gerekiyor gerçekten yani kötü bir dönemdeyiz ahir zamandayız bu ümmetin birliği adına kardeşliği adına bir şeyler yapmamız lazım herkes üzerine düşen bir görevi yapması lazım herkes bir tarafa çekerse maalesef hiçbir icraat olmaz sizden ricam Temennim İnşallah bu şuuru, bu bilinci diri tutmak, yaşamak ve bu manada bu şuuru, bu bilinci diri tutmak adına faaliyet gösteren tüm Allah için, Allah rızası için faaliyet gösteren yerlere iştirak, iştirakinizi bekliyorum. İlle buraya gelin davasında değilim. Yani yeter ki böyle bir yerlere gidin. En az haftada bir gün dahi olsa bu toplantılarda, bu sohbetlerde bulunun ve bu şuuru canlandırmaya çalışın. Bunu yaşayalım inşallah. Tabi bu mekanımızı da bu kardeşlerimizden buraya da haftada bir gün de olsa buraya gelmenizi de talep ediyorum, temenni ediyorum ve bekliyorum inşallah. Yani yumuşak bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum mesajlarına ulaştı inşallah. Evet vakitte geldi. Sohbetimizi tamamlayalım. Amin. Elhamdülillahi ve'l hamdülillahi minel şeytanine ne'ce. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme Rabbena atina fid dunya ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. Allahumme afi li veli valide ve lil mu'minine ve el ahya'i minkum el emmat. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima ulik ve'l hatimi lima sebaqa. Nasır el bil Hak ve el Hadi ila sıratik al Mustakim ve Ala Alehi hakkı qadrihi ve miktarı el Azim. Subhan yar'ani, âne, Subhan Allâzir mekâne, Ya Lemû mekâne. Subhan Allâzir âne. Esselât ve ya Rasûlullah, Esselât ve selamu ya Habîb Allah, Esselât ve ya Sîde el Âlîn ve el Aakhirin. Salâbû Allahi aleyhim ve aleyna ejmâîn. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha